Hâmîm. tenzîl kitabı Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. Mâ hâlequna s-semâvâti vel bil ve mâ illâ ve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 قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني, أروني ماذا خلق من الأرض أروني ماذا خلق من الأرض أم لهم شذق في السماوات إيتوني بكتاب من قض لهذا أو أثارة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 ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kafirler, önlerine gelen gerçek hakkında, bu besbelli belli bir sihirdir derler. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar?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 o kafiidir, o gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Oğlum, ben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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde, siz reddetmişseniz, oğullarından da bir şahit,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 Ulaika ashabul cenneti halidun fiha halidun fiha cezaa bima kanu ya'malun Onlar cennetlik olup yaptıkları güzel işlere karşılık olarak ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler. ووصينا الإنسان بوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قَالَ رَبِّ مِنَ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 Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir. O alledî qâlâ li vâlideyhi efillakuma et'îdânnî en uḫreca et'îdânnî en uḫreca ve kad ḫalâtil qurûnu min qablî ve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 Yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah, onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. وَيَوْمَ <Sessizlik> يُعْرَضُ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 وَقَدْ <Sessizlik> خَلَتِ Bir de art halkının kardeşleri Hud'u hatırlar. O ahkafta kavmini uyarmıştır. Gerçekte ondan önce de sonra da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 sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddiamda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا اُغْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 هل bildirilen azabı,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 Hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي Sen'uhum velâ ebsâruhum velâ ef'idatuhum min şey. İd kanu bi bihim ma kanu, bihim ma kanu bihi Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik.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 <Sessizlik> Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya, Birakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir. وَاِذْ صَرَفْنَا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا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 "Yaa, kuvmene, inna semgna kitab anunzil min bagdi Musa, kitab anunzil min bagdi Musa, "Ey milletimiz," dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve doğru yola götüren bir kitap dinledik. Ya aminu lakum min min azabin Ey milletimiz!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 Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hamî ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler. E velen yemu en Allah'a lene ki halak'as sema ve'l ard ve halkihim bi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 o, her şeye kadirdir. Ve yawme yu'radu alledîne keferu alennâri aleyse hadâ bil şak rabbina qâle fedûkul azâbe bimâ kuntum Gün gelecek kafirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine nasıl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 o halde, ey Resulüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse,